Geçen haftadan devam. Hayvanları yemek için öldürmek konusunda belli ki içimizi rahatlatan bu fikir 19. yüzyılda ahmakçaydı. Şimdi de öyle. Hissedebilir bir varlığın ölümden zarar görmediğini söylemek akla gelebilecek en tuhaf fikirlerden biri. Hissedebilme evrim sürecinde başlı başına bir amaç olarak gelişmiş bir nitelik değil, Daha ziyade varlıkların zarar verici ve hayatta kalmaya tehdit oluşturan durumları tespit etmesini sağlayan bir özelliktir. Hissedebilme, varlığı sürdürme amacının aracıdır. Hissedebilir varlıkların hissedebilir olmalarından ötürü hayatta kalmak gibi bir çıkarları vardır. Yani hayatta kalmayı tercih eder, ister ve arzularlar. Hissedebilir bir varlığın ölümden zarar görmediğini söylemek, bu varlığın hissedebilme özelliğiyle sürdürdüğü çıkarını inkar eder. Bu, görebilen bir varlığın görmeyi sürdürme gibi bir çıkarı olmadığını ya da körlüğün ona zarar vermeyeceğini söylemeye benzer. Hindistan'daki Cainler ya da Cainacılar bunu uzun zaman önce gayet güzel ifade ettiler. Tırnak içinde. Tüm hissedebilir varlıklar yaşama bağlıdır. Zevk almaktan hoşlanır, acıdan nefret eder, yıkımdan kaçınır, hayatı sever ve yaşamak ister. Hepsi için hayat değerlidir. Tırnağı kapattık. Hayvanların kendilerini fark etme yani öz farkındalık yetilerinin olmadığını söylemek, canlıların sahip olabileceği yegane öz farkındalık biçiminin, yetişkin bir insanın öz farkındalığı olduğunu söylemekten başka bir şey değildir. Oysa bu öz farkındalık biçimlerinden yalnızca biridir. 20. yüzyılın en önemli bilişsel hayvan davranış bilimcilerinden biri olan biyolog Donald Griffin'in Animal Minds Beyond Cognition to Consciousness yani hayvan zihinleri bilişselliğin ötesinde bilince doğru adlı kitabında da belirttiği gibi eğer hayvanlar herhangi bir şeyin bilincindeyse hayvanların bedenleri ve eylemleri algısal bilinçlerinin kapsamına girer fakat biz hayvanların öz farkındalığı olduğunu yine de reddediyoruz çünkü onların Tırnak içinde şu an koşan, tırmanan ya da şu güveyi kovalayan benim tırnağı kapat gibi düşüncelere sahip olamayacağını iddia ediyoruz. Griffin şunu savunuyor tırnak içinde. Bir hayvan başka bir hayvanın koşmasını, tırmanmasını ve güve kovalamasını bilinçli bir şekilde algılarken bunları yapanın kim olduğunun da muhakkak farkındadır. Ve eğer hayvan algısal olarak kendi bedeninin bilincindeyse kendisi koştuğu, tırmandığı ya da bir şeyler kovaladığı zaman bunun farkında olmayacağını düşünmek zordur. Tırnağı kapat. Bundan da şu sonucu çıkarıyor tırnak. Eğer hayvanların algısal farkındalık kapasitesi varsa belli bir seviyede öz farkındalıkları olduğunu reddetmek keyfi ve dayanıksız bir Sınırlamadır. Tırnağı kapat. Hissedebilen bir varlık olmak, farkında olanın başka bir varlık değil de kendisi olduğunu bilen bir varlık olmak anlamına geldiğinden, hissedebilir olan her varlık öz farkındalığa sahiptir. Hissedebilen bir varlık, acı ya da üzüntü duyduğunda, acı ya da üzüntü duyanın başka bir varlık değil de kendisi olduğunun farkındadır. Acı duyduğunun bilincinde olan ve bunu yaşamamayı tercih eden biri vardır. Hayvanlar tırnak ebedi bir şimdiki zaman tırnağı kapatalım da yaşıyor olsalar bile ki bundan da emin değiliz bu öz farkındalıkları olmadığı varlıklarını sürdürmek gibi bir çıkar gözetmedikleri ya da ölümün onlara zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Bu sadece onların öz farkındalıklarının farklı olduğu anlamına geliyor. Hayvanlar yine de her bir anda kendilerine dair bir hisse sahipler. Şimdiki zamanın bir sonraki anına geçmek istiyorlar. Öz farkındalık hisleri yetişkin bir insanınkinden farklı olabilir ama öz farkındalığa sahip olmadıklarını ya da ölüme karşı kayıtsız olduklarını söylemek doğru değildir. Bunu insanların dahil olduğu durumlarda da görüyoruz. Bir insan zihinsel engelliyse ve normal bir insanın öz farkındalığına sahip değilse, bu insanın yaşamaktan çıkarı olmadığını ya da ölümün ona zarar vermeyeceğini düşünmüyoruz. Diğerlerinden farklı bir öz farkındalığı olabilir. Ama yine de öz farkındalığı vardır ve bunun ahlaki bir bağlayıcılığı olduğundan Bu kişiye sadece bir kaynakmış gibi davranmayı, ki yiyecek için kullandığımız insan harici hayvanlara yaptığımız budur, ahlaki olarak yanlış buluruz. Kısacası bir varlık hissetme yetisine sahipse, yani algısal bir farkındalığı varsa, hayatını sürdürmekten yana bir çıkarı vardır ve ölüm ona zarar verir. Öz farkındalığa sahip olmak için normal yetişkin bir insana atfettiğimiz otobiyografik bir kendilik hissine sahip olmak şart değildir. Ve bir canlının hayatı sürdürmekten yana bir çıkarı olması için insanın sahip olduğu türden bir öz farkındalık hissine sahip olması da şart değildir.